اعوذ بالله السميع العليم من جميع Allah'ım Rabbil ankum Gece mübarek gece ama bizim hakkımızda mübarek midir? Olacak mıdır? Belli değil. Onun için Rabbimizden niyaz ederiz. Bu geceyi hakkımızda mübarek eyle Ya Amin. Bereketli eyle Ya Amin. Maddi ve manevi. Bereketlere bizleri bu mübarek gecede hayırlı kazalar ve hayırlı kaderlerle müşerref eyle Ya Rabbi. Amin. Amin. <gülüyor> mübarek gecede indirdik Hazreti Kur'an'ı. Mübarek her şeye denmez. Bereketli demek. Bereket, farklı bir şey. Az olur, bereketli olunca çok hayrını görürsün demek. Bereketsiz, çok olur, hiç hayrını göremezsin demek. İşte adamın on tane çocuğu olur, bir tanesi hayır göremez. Adam bir tane kızı olur, ondan çok bereket görebilir mesela. Bereket ayrı bir şey. Çoklukla eşli değil, eş manada değil. Onun için bu gece kısa. Ee, ben öyle seneler var, iki saat sohbet ettim, üç saat sohbet ettim. Ee, ama şimdi teravih var ve bir saat kadar bir sohbet hakkımız var. Ezanla bitirmek durumundayız. İnsanlar için abdestleri, namazları var. Ee, bir saatte bizim teravih sürüyor. Ee, ondan sonra gecenin ihyası var ibadetle. Yani vakitler dar. O bakımdan uzun bir sohbet yapacak mecal yoktur. Ama bazı kere işte kısa sohbette bereket olur. O bereketten sen ömrün boyu istifade edersin inşallah. E bu gece tabii ki evvela Sure-i okudum. Kadir Suresini tefsir edeyim. Yani mana vereyim kısaca. Arada da bazı rivayetler yetiştiğim kadar zikrederim. Estaizu billahi bismillah. İnna muhakkak biz azıymuş şan. Yani kendi Mevla, ben çok az yerde Kur'an-kerimde inni en Allahu işte ben Allah'ım ucuyu işte, bu davete dahi dua den duası kabul ederim gibi benli kelime tabir ve sıyra az yerde bulursunuz. Kur'an-kerim'in birçok yerlerinde hep inna, nihnu, nezzelna, muhakkak biz ancak biz nezzelna biz indirdik burada kullarına tevazu öğretmek vardır. Yani ben Allah olduğum halde Celle Celaluhu, ben demiyorum. Her işi kendimden yapıyorum. Kimseden de yardım almıyorum. Yine de ben demiyorum. Siz hiçbir şeye kadir değilsiniz. Zayıflikte, acizlikte, güçsüzlükte, zirvedesiniz. Böyle olduğunuz halde ben ben ben deyip duruyorsunuz. Bunu şey yakıştıramıyorum buyuruyor. Bu Benlik işinden allah Teala cümlemizi geçirsin fazla keremiyle. Amin. Enaniyetten muhafaza eylesin. Amin. Kurban olduğum ne işe olduysak orada kendi yardımını bize göstersin. Amin. Kendi desteğini bize göstersin. Amin. Nefsimiz bize göstermesin. Allah'ım amin. amin. Tabi isimleri, sıfatları melekleri vasıtaları, vesileleri çoktur Mevla'nın. Her şeyi bir sebeple yapar. 13'ün biz ifadesi uygun düşer. Enzellâ biz indirdik. Hu o Kur'an'ı. E, zamirin merci Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü e, geride bir şey geçmese de e, başta olsa da, cümlenin başında olsa da e, herkes Kur'an-ı bildiği için ve Kur'an-ı Kerim'in tarife ihtiyacı olmadığı için meşhurluğundan dolayı e, o dediğimi ne anlıyoruz? Kur'an'ı anlıyoruz. Nerede indirdik? Şimdi tabii ayette var. Şehrü -rama, va Ramazan elledi. Ön Kur'an. Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif'te indirildi. Oradan da anlayabiliriz ama e, bir evvelki kelam bakımından fiile iletil Kadri Kadir gecesinde indirdik. Şimdi Kadir gecesinde indirilmesi nasıl mümkün olabiliyor? Çünkü Kadir gecesi bir gecedir. Halbuki Kur'an-ı Kerim 23 senede, bir vakit 25 senede e, Kuvvetli görüş 23 senede indirilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi şerifine 23 senede indirilmesi tamamlanan bir kitap bir gecede nasıl indirildiği sorulur. Ona alimler şöyle cevap verirler. Kur'an-ı Azimuşşan'ın iki türlü indirilişi vardır. Birine inzal deniyor, birine tenzil deniyor. İnzal toptan indiriliştir. Bu Kadir Gecesi'nde olmuştur. Ramazan-ı Şerif'in Kadir gecesinde olmuştur. 27. gece diye kesin konuşamıyoruz. Yani bu geceyi kesin konuşamayız. Çünkü e, rivayetlerde farklılıklar vardır. En ümitli gece bu gecedir. Bunun da en ümitli olmasına dair bazı deliller söyleyeceğim. Ama en ümitli bu gecedir. Biz Kadir gecesinde indirildiğini diyebiliriz. Ama 27. gecede diye kesin konuşamayız. Ama Kadir gecesi hangi geceyse o gecede indirilmiştir. Bu toptan indiriliş levh Mahfuz'dan. levh Mahfuz, Allahü u Teala'nın levhasıdır. Tabii öyle bir levha ki, işte inciden Yakut'tan vesaire rivahatlerinde zikrediliyor. Bu levha öyle büyük bir levhadır ki 104 kitap ondadır. Aslı ondadır. Ve lâ radbin ve la yâbisin illâ fi kitabin mübin. Yaş kuru ne varsa hepsi aşikar kitaptadır. Yani ondan da maksat levh Mahfuz'dadır. وَكُلَّشَيْنَ اَحْصَيْنَا fi اِمَامٍ مُّب۪ينَ Biz her şeyi imam-ı mübinde zapt ettik, yazdık. Her şeyi yazdık buyurduğu imam hangisidir? İmam, kitapların imamı, leh-ü mahfuzdur. Mahfuz demek, korunmuş demektir. Cinler, şeytanlar oraya e, ulaşamıyorlar. Ve oraya bir şey katamıyorlar, oradan da bir şey eksiltemiyorlar demektir. Mahfuz, korunmuş o demek. Levhada tabii yedi kat köklerin fevkindedir. 7 göklerin üstündedir, allah Teala'nın e, istediği şeyler orada yazılıdır. Kur'an-ı Kerim'de ona çok işaret geçer. şey i̇şte yas Şerif'ten de okudum. E, her şey ondadır. Nasıl ki insanların, işte İmam, i̇mam Mehmet'e geçen adam ona uyuyoruz, kitapların imamı da odur. Yani 104 kitap ona bağlıdır. mevla Teala hepsini ondan almıştır. E, sonra melekler levh-i mahfuzdan almıştır. Cebrail aleyhisselam levh-i mahfuzdan alıyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve e indirirken. Ama bu sonraki peyderpey indiriliştir. Toptan indiriliş bir Ramazan Şerif'te, bir Kadir gecesinde olduğu ayetlerle sabittir. Bunda hiç görüş ihtilafı olamaz. Ee, Ramazan Şerif'tedir ve Kadir gecesinde indirilmiştir. Nereye indirilmiştir? Levh-i Mahfuz'dan alınmıştır. Levh-i Mahfuz'da ezelden yazılı. Levh-i Mahfuz'dan Birinci kat semaya indirilmiştir. Birinci kat semada da Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği bir makam vardır. Beytül İzzet deniyor. Yani ulu ev manasındadır. Belki Kabe-i Muazzama da olabilir. Çünkü yedinci katta da Beyt-i Mamur vardır. Orada da bir makam vardır. Tabii kabe nizası da olduğunu rivayet olarak söylüyorum yani. Kesin söyleyemem. Ee, ama birinci kat semada Beytül İzzet denen makama toptan indirilmiştir. Hatta alimler ihtilaf ettiler. Yollar ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce mi oraya inmiştir? Peygamber olduktan sonra mı oraya inmiştir? Bazı alimler kablen nübüv'e diyorlar. Ama İmam Suyuti bunu reddediyor. Çünkü diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduktan sonra oraya indirildi. Oradan da başladı indirilme. İk, i̇kra bismi rabbike lazi halak Alek suresinden ilk 5 ayeti kerimeyle başlamıştır. Vetekû yevmen turcaun fî ilallâh. Bakara Suresi'nin hatiyle e, son ayette odur. Vetekû yevmendir. Bu arada 23 sene en azından bir zaman geçmiştir. Buna tenzil deniyor. Tenzil peyderpey. Yani Mekke döneminde inenler, Medine döneminde inenler ve bunlar levhimuvzu'dan alınmıyor artık. Toptanı nereye indi? Beytül İzzete indi. Birinci kat semaya indi. Cibril ondan sonra indirdikler nereden alıyor, indiriyor? Birinci kat semadan alıyor, soru soruldukça, cevap gerektikçe, olay çıktıkça hadiselerin zuhuruna göre, iktizai hale göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Biz onu Kadir gecesinde indirdik, yani toptan indirdiğini söylüyor. Bütün Kur'an bir gecede iner mi iner? Çünkü birinci kata indi, Efendimiz'e inmedi ki. Toptan iniş, birinci katadır. Oradan Kalbi Şerifine iniş ve innehu teenzilu rabbil alemin. Elbette Kur'an alemlerin Rabb'inin tenzilidir. Bak inzal demiyor. Tenzili yani bu peyderpe indiriliş. Nezele bir ruhul O güvenilir ruh yani Cebrail Aleyhisselam onu indirmiştir. Ala kalbike senin kalbine indirmiştir. Kalbine indirilişe ne dedi? Tenzil dedi. Yani aralıklı indirilmeyi söylüyor. İtekune minel munzirin sen de uyarıcılardan olasın, geçmiş peygamberler gibi vazifeni yapasın diye bir lisanin, arabiyyin, mübiyyin, Arapça, aşikar yani fasih, Hicaz lügatı seçilen yani Arapça bir lisan ile indirmiştir. 13'ün için e, Hz. Kur'an'ın Arapça olması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Arap, Araplardan olması ve cennet ehlinin kelamının cennette Arapça olacağı bildirilmiştir. Ve bu yüzden Arapların, Müslümanlarının, Ehl-i Sünnet olanlarının sevilmesi istenmiştir. Arab الْعَرَبَ selah. Üç şeyden sebep sevin. Tabii Müslümanlarını ve Ehl-i Sünnet olanlarını sevin demek istiyor. Yoksa Bidadeli, Vehhabi, Selebi, Işid, Mışid bunların asla sevilmesi caiz değil. Onlarla savaşılması farzdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları katledin, ben sağ olsaydım, ben onları öldürecektim buyuruyor. Çünkü onlar insanlar kafir diyorlar. Kafir dedikleri için harici mezhebindendirler. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Rabbim onlarda ıslah eylesin, Amin. hidayet eylesin. Amin. Amin. Ve ma edrake, Habibim sana bildiren nedir? مَا لَيْلَتُ Kadir gecesi nedir? Yani ne büyük bir gece olduğunu sana bu zamana kadar bildiren olmuş mudur? Bu tabirler Kur'an-ı Kerim'de ve ma'adrake diye geçer, bazı yerlerde geçer. Sana ne bildirmiştir? Yani kimse bilemez ki bildirsin. La yedri, la yedriha, bunu kimse bilemez. Ve la yedriya bilemeyince de bildiremez. İllallah ancak Allah Teala bildirmiştir. İşte bu ayet seni bildireceğini söylüyor. Şimdi dinle beni, bu, beni dinlersen bildireceğim Allah buyuruyor. Leyletül Kadri bir kadir gecesi Tabi Kadir kelimesinin kökeni de burada şey edilir tahlil edilecek oluyor bu da Kadir bir kıymet manasındadır şerefli gece çünkü Hz. Kur'an'dan şerefli bir kitap yok onun indirildiği geceden daha şerefli bir gece yok onun indirildiği kalp Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem daha şerefli bir insan yok onun indirildiği Mekke ve Medine Harem-i daha şerefli dünyada mekan yok efendim işte onun Beytül İzzetten daha şerefli makam birinci kat da yok. Onu ezberleyen hafızlardan daha şerefli insanlar yok. E çünkü insan şerefini nereden alacak? Şerefliden alacak. Şerefsizden şeref alınmaz. E şimdi sen ne ezberledin? Ariston'un bilmem nesini. Ariston'un kitabını ezberledin. Şerefli olabilir misin? Aristo şerefli değil ki. Onun için şerefli olamazsın. Kur'an ezberleseydin şerefli olur muydun? Olurdun. Neden? Kitap şerefli çünkü. eşraf ümmeti ümmetimin en şereflileri, hameletül Kur'an, Kur'an'ı yüklenenler, hafızlar ve alimlerle vazhâb leyl gece, gece ashabı. Ne demek? Yani gece teheccüd namazını kılanlar, yani sabah namazını zaten her müslüman kılacak. Gece namazı farz değil. Ama teheccüde kalkanlar, e hele bir de hafızsalar, Hele bir de teheccüde uzun uzun Kur'an'dan okuyorsalar Şerefine şeref katılır Allah Teala hissedar eylese Amin. Amin Şimdi Kadir bir şeref mahasına gelir Bütün şerefler şerefini Allah'tan alır İzzetini Mevla'dan alır Mevla'nın aziz kıldığı şeylerden alır Kur'an-ı Kerim'de izzetli midir? İzzetlidir Delilim nedir? Ve innehu lekitabun aziz Elbette Kur'an aziz bir kitaptır Aziz ne demek? İzzet, şeref sahibi demek, adamın adını aziz takmakla olmaz, nice şerefsizlerin adı azizdir, bunlar itibar edilmez. Mesele, şeref Allah'tan, Resulullah'tan, Kur'an'dan alınanlardır. لَا اَتِهِ الْبَاطَلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ Ne önünden batıl yanaşabilir, ne ardından yanlış erişebilir. Çünkü Hz. Kur'an'a şeytanlar yanaşamadı. Şeytanların yanaşamamasından dolayı kitaba bir şey sokulamadı, vahiden de bir şey eksiltilemedi. Bu da onun korunmuşluğundandır. Kadir'in ikinci manası efendim, darlık demektir. Bir kıymet demektir, bir e, darlık demektir. Kadir Gecesi, darlık Gecesi. Nasıl darlık oluyor, bunun manası nedir? İşte alimler beyan etmişlerdir ki Fekadera Ali-i orada Fecir suresinde Kadir'a daralttı manasına da geliyor. Oradan da anlaşılıyor ama ki darlık nasıl anlaşılacak? O kadar melek iniyor ki birazdan anlatacağız. O kadar meleke gökten yere iniş yapıyor ki artık yer onlarla daralıyor. Yoksa tabii melekler bizim gibi kesif varlıklar değildir, kütleleri yoktur. Bir yerde üç beş kişi birbirini sıkıştırmasına benzemez. Velakin o kadar melek grupları nüzül ediyorlar ki yeryüzü artık onları alamayacak hale geliyor. Halbuki nurani varlıklardır. Ama meleklerin çokluğundan kinaye bu buyuruluyor yani. O kadar efendim yeryüzü iğne atsan yere düşmez derler ya melekten başkasına çatmaz yani. O kadar melake bulunur Kadir Gecesi'nde demektir. Ondan sonra. Şimdi Kadir Gecesi'nin ne olduğunu buyurayım sana. Mevla bu bildiriyor ki Leyletül Kadri bir Kadir gecesi, insan hayatında bir Kadir gecesine rastlamış olsa bunda da tabi rastlamakla olmaz ee, ihya etmiş olsa, kıyam etmiş olsa, ibadetle geçirmiş olsa, teravihini mutlaka kılmış olsa vesaire Faziletli ameller Tabi size ben dedim, dün geçen gün de dedim ama çok da şey değil yani bazı kolaylıklarda söylüyor Mesela diyorlar ki Abdullah bin i Hazretleri Rabia'den zikrediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bu hadis-i şerifi İmam Fealebi tefsirinde zikrediyor. El Keşfü ve El Beyan çok büyük bir tefsirdir o. Bende de var. O tefsirden geçiyor bu. Ben sallâ el maghrib kim akşam namazını kılarsa vel uşâ alâ akhira da kılarsa min leyliyetil kadri kadir gecesinde. Hangi gece Kadir Gecesi ise. Fakat şimdi Kadir Gecesi olduğunu bilmesi veya bilmemesi şart mıdır? Ee, efendim bazı alimler demişler ki o bilmese de Kadir Gecesi'nde cemaata gittiyse e, efendim faziletine nail olacaktır. Yani o gecenin Kadir Gecesi mesela 17. geceydi diyelim mesela 25'ti diyelim bu sene hakkında öyle bir yuvarlı vardı geçen için. Diyelim e adam da onu bilmeden Kadir Ge gidiyordu teraviye her gece. Öyle giden dolu adam var. Herkes bizim dergiyi mi okuyor yani? Herkes bizim dergi okursa benim de haberim olurdu. O zaman e, bu adam Kadir gecesi sevabını alır mı şimdi? E, diyor ki bilmese de alır. Çünkü maks maksat e, amel etmesidir. Salih amel de işlemiştir. Ecrine nail olur. İmam Nevevi diyor ki faziletini ancak Kadir Gecesi'ni olduğunu bilen elde eder. Müslim hadisinin şerhinde söylemiş. E bunun manası ne, nasıl anlaşılacak? Yani diyor ki son on geceyi e, yani Kadir gecesine rastlarım diye ihya eder de o arada hangi gece olursa biri denk gelir ona, o kazanır diyor. Ama Kadir gecesinin şuurunda değilse, yani demek istiyor son on gecede arayın, işte teklerinde arayın gibi hiç böyle bir şeyler bilmiyorsa yani o biraz mahrum olur gibi e, rivayetlerde var. Ama Mevla Fazl-ı Kerim sahibidir. Adam camiye geldi. Cemaate geldi. E, Hiya etti. E, yani mahrum olmayacağı daha kuvvetli bir görüştür. Ama burada esas mesele Kadir önem vermek aramak. Niye hadis-i şerifle iltemişu arayın? Utlubu arayın? Teharrav arayın? Kaç türlü hadis-i şerif okudum ben Ramazan başından beri bu meclislerde hepsinde arayın. Bu arayın buyurulmasından dolayı insanın bir emek sarf etmesi arayında. Mesela Kadir Gecesi'nin alametleri, şimdi birazdan sayacağım. Ama alametlerin hemen hemen hepsi ne zaman belli oluyor biliyor musun? <gülüyor> Ertesi sabah belli oluyor. E gece kaçtı? Ertesi sabah belli olsa bunun ne fazileti var? Var. Fazileti var. Bir, günü de aynıdır. Dört gecenin günü aynıdır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bol bahşişler verir, mükafatlar ihsan eder, boynları cehennemden azahat eder. Ya Rabbi hakkın için, bizzetin için, şerefin için Allah'a diye ant veren herkesi tasdik eder, doğrular, yalancı çıkartmaz, duasını kabul eder. Buyurulan erba'u leyalin, dört gece, leyaliğinneke eyyaminne ve eyyamunneke leyaliğinne geceleri günleri gibi günleri de geceleri kadar faziletli olan senede başka gece yok, dört gece var. Cuma günüyle gecesi, Arafa günüyle gecesi, Kadir günüyle gecesi, Berat günüyle gecesi. Bunlardan başka hiçbir gün geceyi tutmaz. Ama bu dördü tut, aynıdır, eşittir. Sabahında şimdi güneşi kollayacaksın, e gece işte köpekleri sabah çekeceksin, havladı mı bağırdı mı falan, e bir şeyler sayacağım. E şimdi bu alametleri hangi gün tutturduğun zaman, ekseri alimler derler ki, seneli günleri içinde intikal etmez, yani dolaşmaz eğer dolaşmıyorsa sen de o senenin sabahında o alametleri tutturduysan dolaşmayan rivatine göre bir daha sene için çok güzel bir şey buldun demektir yani kesin delil buldun sabahında o alametler zuhur ettiği için bu itibarla bir de gününü kaçırmasın sabahında ulaştığın için o alamete nişana akşamına kadar ihya etmeye müsait vaktin var bir da şeye çattı iş gününe çattı İlk gününe çatmasaydı değil mi? Halbuki hükümete buradan öneri veriyorum. Yeni meclis bunun gününü tatil etsin kardeşim. Her gün tatil zaten. Her gün bayram. Sevgililer günün biraz daha bayram şey olacak, tatil olacak ya. Her gün bayram. E tamam olsun bu da olsun. Benden. Hadi. He ne benim dediğim yarın çıkabilir merak etme sen. O kadar da karavana yatmam. Memleket inşallah İslam'a döner inşallah tatiller İslam'a göre olsun amin. cuma tatil olsun amin, amin. ya pumbara gecede bu dualar nasip oldu kabul olsun amin Allah'ım amin Allah'ım amin. Allah amin ya rabbel alim millet perişan oluyor cumaya gidemiyor ya Allah Allah cuma günü ibadet edecek tatil olsa ne güzel olur değil mi pazar günü iş olsun bize ne pazardan He? kiliseye mi gideceğiz ya niye tatil ediyorsun bizi kiliseye mi gideceğiz ya biz kilisede işimiz yok onun için tatil ederiz üzüm yok Şimdi bu itibarla e, Kadir gecesi olduğu zaman e, bu alametlerle beraber Mevla Teala ve Tekaddesi Hazretleri birçok efendim mükafatlar ihsan eder şimdi eğer diyor hadis-i şerifte e, bu salevi tefsine hadis-i şerifte akşamı cemaatle kılarsa yatsıyı da cemaatle kılarsa yani şimdi yatsıyı da kılacağız inşallah Akşamı cemaatle kıldık elhamdülillah. Evet. fakat ekde bihazzı min leyleti'l kadre. Kadir gecesinden bu adam ne yapmış olur? Nasibini almış olur. Yani şimdi yatsıt cemaatle kılmakla bile on sonra yatsak aşağı bile nasibimizi alıyoruz. Bu hadis-i şerif. İmam Şafii radıyallahu anh buyurmuştur. Yatsıyla sabahı cemaatle kılarsa nasibini almış olur. Bu da kuvvetli bir nasiptir. Daha kuvvetli bir nasiptir. Çünkü Müslüm hadisinde sahiptir ki, sabahı da cemaatle kılarsa bütün geceyi ayakta namazda sayılır. Onun için bu da önemli müjdedir. i̇bn Abbas radıyallahu anh buyurmuştur ki, yatsıyı cemaatle kılarken sabaha da cemaatle kılacağım diye niyet etse yeter. Niyet edip de gitmese demiyor. ha? Niye niyet ederse diyor, ya ölürseyi kastediyor. Sabahın cemaatına Baygın olsak gelebilir miyiz? Hastaneye kalksak acile gelebilir miyiz? Ölsek hiç gelemeyiz. O zaman ne oldu? Yasayı kılarken diyor, sabahı da cemaatle kılacağım inşallah diye niyet etsin diyor. Mani çıkarsa, yani semavi bir afet çıkarsa, o yine nasibini almış olsun diyor. Anladın? Bu da ne güzel bir bize yol gösterdi şimdi. Niyet ettik değil mi inşallah? yatsıyı kılacağız sabahı da cemaatle kılacağız ben de buradayım sabah ben kıldıracağım burada kıldıracağız inşallah evet. evet nasibini almak lazımdır çünkü nasipsizler mahrumdur ne buydu sallallahu teala aleyhi ve sellem fi leyle tu hayru min elfşer bir gece var bin aydan hayırlıdır ramazan şerifte men hurme hayru ha fe o gecenin hayrından bereketinden mahrum olanlar bütün hayırlardan mahrum olmuştur Şimdi biz bir senenin hayrından mahrum olma tehlikesinden e, ve bu gecenin hayrından mahrum olmak tehlikesinden korunmak, kurtulmak için bu mübarek gecede en ümitli gece diye geldik. Allah'ımızın evlerinden birine geldik, abdest aldık, çekimimizi guslettik, geldik ve e, namaz için, ibadet için toplandık. Şimdi gecenin faziletlerine delalet eden, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden derlenen bir ilim meclisinde bulunuyoruz huzur Meclisi, meclis-i ilim Bir ilim meclisine bulunmak bin rekat nafile kılmaktan daha da faziletlidir. E bin rekat bu geceye sığmaz. 100 bile zor sığar. Geceler çok kısadır. Ama bin rekattan eftal bir ameldeyiz şu anda. Bununla da çok büyük nasibimiz vardır inşallah. Kadir gecesi nedir? Sana bildiren nedir? Leyletül Kadir Kadir gecesi hayrun hayırlıdır. Yani daha üstündür demek. Neden? Min elf şehrin bin aydan Şimdi bin aydan hayırlıdır da ne mana var? İçinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan değil mi? Çünkü bin tane ay olsa bu bin tane ayın içinde on iki ayda bir de Ramazan gelse Ramazan'da da Kadir Gecesi mutlaka varsa ne olmak lazım gelir? Bir şeyin kendisinden karşı taftili yani bir şey kendisinden faziletli nasıl olacak? Peygamberimiz peygamberimizden üstündür gibi bir laf olur saçma sapan bir şey olur o zaman kadir gecesi nasıl bin aydan hayırlı olacak Binayda kaç tane kadir gecesi gelecek yine o ondan o on geri döndü o da öbüründen bu olmaz onun için manayı nasıl vermiş tefsir ehli içinde kadir gecesi olmayan peki içinde kadir gecesi olmayan bin ay var mı he de cevap ver he 500 milyonluk soru Eski ümmetlerde Kadir Gecesi yoktu. Musa Aleyhisselam'ın ümmetindeki bin aydan. Kur'an'ın indiği gece daha, Kur'an ne zaman indi? Ee, Isa Aleyhisselam'ın ümmetinde bin, e, Kadir Gecesi yoktu. Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinde yoktu. Adem Aleyhisselam'un ümmetinde yoktu. O zaman ne oldu? İçinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan hayırlı. Yani ne demek? Bizim ümmetten bir kişiyi bu gece ibadetle geçiriyor. Eski ümmetlerin hepsinin 88 sene 4 aylık ibadetiyle denk olmuyor. Ya daha üstün oluyor. Hayrun demek daha hayırlı yani. Yoksa denk bile değil. O kadar fazilet verdi Mevla bize. Bu mübarek ayda bu mübarek gecede. İnşallah bu mübarek gecedir. Yani bu kadar millet de heves ediyor. Ee, bizim gibi her gece şu gece olabilir bu gece olabilir diye anlatan hoca yok dolayısıyla milletine çoğunun bu işten haberi yok diğer rivayetlerde 27'yi efendim şey yapmışlar kendilerine göre bir hesap yapmışlar oruç tutmayanlar da tutuyor Kadir Gecesi diye bugün tutuyorlar avanaklar halbuki Ramazan bu her gün tutacaksın ama Kadir Gecesi'nin gününe gün yarın, e, yarın ama işte her gün tutmayan böyle avanaklık yapacak ki bir yerden delik aç şeye dökülsün daha e çünkü her gün tutmayana Allah ne yapsın o zaman kaybettirecek ya ondan bize kaybettirmez Fazıl Kerem ile efendim şimdi bu bin ay meselesi Mevla Teala bir şeyi bin ay diye rastgele der mi? demez bu bin ayda bir hikmet var mı? yani niye bin elli değil, bin yüz elli değil dokuz yüz değil ha bu hususta bir ilk rivayet vardır ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adamdan bahsettiler geçmiş ümmette İsrailoğullarından bu adam Allah yolunda bin ay silah taşıdı yani kafirlerle cihat yaptı bin ay Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bazı rivatlerde bu bir salih hükümdar idi allah Teala peygamberine o zamanın vahyetti e, o hükümdar yani zamanın padişahı çok salih bir mübarek adam benden ne istiyorsa istesin Mevla böyle peygambere vahyederdi o peygamber gider padişaha, allah Teala buyuruyor ki, sen al, ne istiyorsun bakalım ondan, sana verecek. Böyle meseleler eski ümmetlerde çok oluyor değil mi? Mesela peygambere vay ederdi, git şu adamın cenazesini kıldır. Peygamber kalkar gider, cenaze arar, köyde, bayırda, bir de bakar ki tek başına orada bir cenaze duruyor. E nerede bunun sahipleri derlerdi ki, bu öyle bozuk adamdı ki, bütün mahalle bundan ikra etti, nefret etti. İşte geberdi gitti, kimse de cenazesine sahip çıkmıyor. Ya allah Teala bana gece vahyetti ki Git sen kıl e Demek bu mübarek adamda siz bunu anlamadınız Veya tövbe nasip oldu Böyle işler eski ümmetlerde çok olmuştur Değil mi? Ha. Onun için ee, Allah yolunda e, Yani o hükümdara geldi İste Allah'tan ne istersen Hani bir adama da gitti de 3 dua bir karıya gitti Meselesi var ya anlatıyorum Onun gibi Onu bulun facebooklardan şeylerden Allah yolunda dedi, ben dedi cihat etmek için çocuklarım da cihat etsin diye ben böyle bir imkan istiyorum. Allah Teala ona bin tane çocuk verdi. Bin tane çocuk verdi. Sen şimdi bir hanımdan mı? Allah Allah sana ne verirsin Dört hanımdan mı, kırk hanımdan mı? Eski ümmetlerde faz dörtten fazla da vardı evlenmek varıdı. Sen onu alakadar etmez. Cariyesinden mi oldu? Allah Teala bin çocuk verdi. Değil mi? Bir adamın bin çocuğu olamaz mı? Bir kadın zor doğurur ama adam için kolay, adam için bir sorun yok ki. Çocuk şeyden gelmiyor gökten. Fasara Yüce-i Adam bir çocuğunu silahlandırıyor. E, bu mübarek padişah. Tecizü, te, efendim, teciz yani cihazlar veriyor ona yani hazırlık, oktur, ok, o zaman kılıçtır falan filan. O gidiyor. fevüce düş adam bir ay kafirlerle cihat ediyor. O zaman o peygamberi inkar edenlerle Fevüce-i oluyor. Sonra öbürünü hazırlıyor. Böyle böyle Bin ayda bin çocuğu şehit oldu. Ya ne adamlar varmış görüyor musun? Bizde sifta yok. E çocuğun şehit olsun ister misin? Ya niye istemeyeyim çocuğum da olsun ben de olayım ne var yani? Mesela adam olsun da önce sonra şehit olacak zaten. Adam olmayan nasıl şehit olsun? Şehit olmak kadar büyük bir mükafatlı bir şey var mı? Sonra hükümdar dedi ki ya çocuklarım bitti. Şimdi de ben cihada gideyim o da gitti o da şehit oldu. Herkes dedi ki böyle bir adam daha dünyaya gelmemiş. La yüdürkü fazilette vahat. Bunun faziletine kimse ulaşamayacak. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu anlatılınca Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de çok müteessir oldu. Dedi ya Rabbi cealte ümmeti eksara lümem e'maran ve galla e'malen. Bana bir ümmet verdin. Benim ümmete çok ömür kısa verdin. Ömürleri en kısa, amelleri en az benim ümmetim. 60 70 sene de hep söylüyor gidiyor. 60 70 sene 10 sene 15 sene çocukluğu çıkart. 10 sonra da 50 60'ından sonra belli tutmaz, eli tutmaz. Arada kaldı 20 30 sene 40 sene. Bu adamlar nasıl kazanacak? Nasıl efendim bu kadar amel edecek? Eski ümmetler 600 sene 900 sene yaşıyorlar. Ömürleri fazla olduğu için bu kadar çocuğu oluyor, cihat oluyor, şu nasip oluyor. E o zaman Mevla hala buyurdu ki bu sureyi celile indirdi. Habibim, bir de şu sebebin üzül var. Onu da burada zikredelim. olandan dört kişi Allah Teala onlara 80 sene ibadet nasip etti. Ve o 80 sene içinde en mühim mesele bizim ümmetten de birine nasip olabilir. Yani adam 110-120 yaşayan var. Çocukluğunu da bile çıksan 10-12 yaşında başlasa, yani aklı başına gelse bu adam 80 sene ibadet çıkarabilir. Yani şu anda bile dünyada yaşanıyor o 120 yaşayan oluyor. Peki 80 sene ibadet farkı nedir? Göz açıp kapayacak kadar bir saniye bile Allah'a isyan etmemişler. Bizim ümmette hiç günahsız zor bulur. Yani 80 senede hiç günah işlemeden ibadet bizim ümmette zor çıkar. O zaman e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu e, bahsedilince sahabe-i kiram dediler. Ya Resulallah biz dediler en geriye kalmışız. Cennete de en son gireriz bu vaziyette. Cennette de belki de faziletli yerler öbürlerine kalır. E neden? Ömrümüz az, her şey ömr'e bağlı. Şu kadar sene oruç, şu kadar sene nerede bizde o kadar sene? O zaman Allah Teala bu sureyi celiyleyi, cemileyi inzel buyurdu. Ne buyurdu? Habibim ne üzülüyorsun? Leylətül Kadir'i bir Kadir gecesi verdim sana ümmetine. min elviş yer. Öbürlerini 80 sene işte 83 sene dört ay ediyor. 80 sene bin ay diyelim. İbadet yapmış adam, senin ümmetin bir gece yapmış, o ondan üstün tutacağım. Bir de sene, her sene var bu Her sene bin ay, bin ay, bin ay Adam elli sene, altmış sene Kadir gecesine rastlasa Çarp binle 50 He? Elli bin sene mi ediyor? Ebeveyn, elli bin ay mı ediyor? Elli bin ay ediyor E bu kadar mükafat Hiçbir ümmete nasip olmadı Hem de şimdi bir gecede günahsız durmakta kolay mı? Seksen sene zor dururuz, günahsız. 80 ama şimdi Kadir Gececi falan diye bu gece fren yaparız biraz Bu gecede günah yapmayız herhalde o kadar abdestimiz tutar E ne olacak? İşte inşallah yarına selamette çıkarız Af olarak çıkarız Zaten sadece bu gecenin teravisinde bile Ama beş vakit namaz farzları kılmayanlara bu müjdeleri veremem Ama terabi bakımından verebilirim Sadece bu gecenin teravisi hani beş vakit kılıyor ama Diğer geceler kılamamış Bu gecede derken Kadir Gecesi diyelim tabii. bu geceyi de garanti veremem ee, hadis şerifler beni bağlıyor. Men kamel kadir Bir kadir gecesinde kıyamda dursa, teravih kılsa yani kıyam derken iki üç saat namazda kılması iyidir ama sade teravih yeter. Kılsa bile yani farzı kastetmiyoruz. Nafileden sade teravih yeteri konuşuyoruz. İmanen ve ben Müslüman olarak Allah'a doğru inanarak işte şerata, Kur'an'a ihlas ile Allah rızası için kılsa gufir alev ma tekaddemem izenbi. Geçmiş bütün günahları bağışlanacağı Sahih Hadis-i Şerif'te Bukhari'de bildirilmiştir. Onun için Kadir Gecesini aramanın ve bulmanın çok büyük önemi var efendim. Ama ben her gece zaten Kadir biliyorum. E ne mübarek adamsın o zaman. Değil mi? Her geceyi Kadir biliyorsan yani ona göre namaz kılıyorsan her gece teheccüd kılıyorsan vesaire. Hele ki Ramazan'da her gece teravuk kılıyorsan sen daha ne istiyorsun mübarek adam? Evet. Kadir gecesi Arafe gecesinden eftal, bayram gecelerinden eftal. Ben size ne dedim? Bayram gecesi dedim, diğer birçok teravi gecelerinden eftal, Kadir gecesinden eftal demedim biliyorsunuz. Recep'in ilk gecesinden eftal, o da ne büyük gecedir. Şaban'ın yarı gecesinden eftal, yani Berat gecesinden eftal. Ekseri ulemaya göre Cuma gecesinden de eftal, ama İbn-i gibi bazı alimler Hanbeli mezhebinde, Cuma gecesinin Kadir gecesinden eftal olduğunu söylemişler. Onun için bu sene bayram gecesine dikkat edelim. Cuma gecesi olduğu için tekitleniyor. Onun faziletleri tekitlenmiş durumdadır. Şu anda önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Bazı alimler Miraç gecesinden eftal midir değil midir konusuna girmişler. Demişler ki bu ümmet için Kadir gecesi eftal, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Miraç gecesi eftal. Çünkü hangi gece Mevla'ın cemalini gördü? Miraç gecesi. Ondan neftal bir şey olabilir miydi? Onun için olamazdı. Evet. Bu itibarla böyle güzel güzel ee, ilimler, ee, tatlı tatlı alimler ne güzel tartışmışlar. Evet. Bazı alimler Kadir gecesi Kur'an'ın indiği geceydi sonra bu kaldırıldı demişler. Ama onların görüşüne itibar etmemişler. Çünkü neden? Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ben size çıktım Evden çıktı kapıya, e yani evi derken işte caminin içi, perdeyi mı geçiyor. Dedi şimdi bana Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin bildirildi. Fakat ben de çıktım size bunu anlatacaktım. O arada iki kişi kavga etti. Yani ses yaptı. O sesten dolayı ferufiad kaldırıldı. Falanla falan kavga etti, Kadir Gecesi kaldırıldı buyurdu. Bu sahi hadis. Şimdi bu kaldırıldıdan dolayı bazı alimler kaldırıldı dediler. Ama öbür alimler dediler ki görmüyor musun bu kadar hadis var arayın arayın arayın. Kaldırılmaz bu ümmet mahrum bırakılmaz. Peki kaldırıldı ne demek ona mana verdiler. Kesin şu gecedir diye o gece olduğunun tayini kaldırıldı. Onun için yemin edebiliyor muyuz bu gece diye? Edemiyoruz diye işte. tayini kaldırıldı. Yoksa fazileti ve müjdesi aynı kaldı. Allah-u Teala gizledi her ibadeti yapalım diye ibadetler içinde rızasını gizledi her günahtan sakınalım diye küçük buçuk demeyelim diye gazabını günahlarda gizledi Efendim, her gördüğümüz insanı hızır bil işte meselesi Allah dostu olabilir diye hürmet etmesi için velisini kullar içine gizledi cuma gününde kabul saatini gizledi bir andır gelir geçer o hangi andır her an dua etsinler diye gizledi İsma azamı gizledi en büyük ismi gizli. Bir rivayet şu, biri var. 40 tane rivayet var. Hepsini bir kitapta toplayacağım inşallah. Çünkü neden? Tümünü okuyan garanti karavanaya geçmez. E onu toplayacağım inşallah. Var eski kitaplarımızda var. Yani alimlerin. İsma azamı niye gizledi? Allah'ın bütün isimlerine değer versinler. Salatü vusta'yı gizledi niye? Hangi namaz? Orta namaz. Onu gizledi. Her namaza devam etsinler. Tevbenin kabulünü gizledi. Niye gizledi? Tevbenin bütün kısımları, istiğfarın bütün lafızları, istiğfar isalesi, tevbe-i nasulta çıkacak inşallah. Bütün onların hepsini okusun diye hangisinde af olurum acaba? İstiğfarın tevbes şeyini gizledi. Ölüm vaktini gizledi mesela. Ne zaman öleceğiz? Bu ne kadar önemli bir şey hepimiz için değil mi? Hayatımıza acayip şekil verir değil mi? Ölüm saatimizi bilsek neler yaparız, ne vasiyetler, neler, şunlar, bunlar. Pat diye ölüyorsun, para düşmanlara kalma tehlikesi de var yürüyorsun paraları pat diye gidiyorsun kime kalacak? Ya 13'ün gizledi neden? her an ölebilirim diye hazırlıklı ol niye buyuruyor ki vasiyet edeceğin bir konu varsa vasiyetini yastığın altına koy çünkü öbür türlü emanetleri vardır milletin sende kalır sonra senin hanım da bizim yastığın altından çıktı bizim benim adamın kasasında çıktı bizimdir der yer paraları halbuki adamın emanetidir belki seni vasiyet edeceğin bir konu varsa ölüm vakti gizlendi neden vasiyetini her zaman yastığın altına tut diye ama vasiyet edeceğin benim zaten bir şeyim yok herkesin hakkı belli falan o ayrı bir şey vasiyet farz değil ama emanet varsa farz olur kadir gecesinde gizledi nerede gizledi? senenin bütün günlerinde o çok zayıf nerede gizledi? ramazanda gizledi ramazanın neresinde gizledi? şimdi ilk 15'te zor ben sana söyleyeyim. İkinci yarıda gizledi. Peki, ikinci yarıdın da neresinde gizledi? Son on gecelerde gizledi. Bunlarda da en önemlileri son on gecelerin teklerinde gizledi. 21, 23, 25, 27, 29. Bu gecelerde gizledi. İmam Şafi'ye göre 21, bazı rivatlerde 23. Fakat i̇bn Abbas Hazretleri ve alimlerin cumhuru ne buyuruyor? 27. gece olduğuna dair kuvvetli deliller var. Hazreti Ömer Efendimiz sahabeye sordu bu işi, bu işi deşti. E kaldırılsaydı deşmezdi. Dedi ki, hangi gecedir? Herkes bir rivayet söyledi. i̇bn Abbas'a söyledi ki, Havvaz, Ey dalgıç, dal bakalım. Efendimiz ona dua et, tevil ilmi ver ona, fıkıh ilmi. Dinde anlayış ver Kur'an'da. Hazreti İbn Abbas dedi, Allah'ın en sevdiği sayı tektir. Tek sayıları sever. Tek sayılardan hangisini sever? Yediyi sever. Çünkü allah Teala gökleri yedi yaptı, yerleri yedi yaptı, hafta günlerini yedi yaptı, cehennem tabakalarını yedi yaptı, tavafın sayısını yedi yaptı, insan uzuvlarını yedi yaptı, efendim insanı yedi kemikten yarattı, işte rızkını yedi e, rızıktan yarattı ve insan secdeyi de ne üzere yapıyor? Yedi kemik üzerine yapıyoruz secdeyi. Alın da bir tanedir. Tamam. İki el, iki ayak, iki el kemiği, iki diz kemiği, iki ayak kemiği, parmaklarını böyle yaparsan tabii, kürek gibi koyarsan böyle olmaz. Böyle parmakları bastıracaksın kemiklerine. Ondan sonra bir de alın kemiği. Yedi kemik. Ümürtenes, Süleyh Aleyhisselam, Hatta yedi kemik üzerine secde yapmakla emrolundum. buhari hadisidir. Şimdi bu kadar yedi varsa dedi, ben anladım ki dedi, ee, bu 27'dir. Hazreti Ömer Efendimiz dediyle Katifatun deli emri, ne Bizim çıkaramadığımız bir işareti çıkarttın. Çok güzel bir şeye efendim Allah seni idrak sahibi yaptı dedi. E tabii Kur'an-ı Kerim'de Leyletül Kadri bu surede kaç kere geçiyor? Leyletül Kadri kelimesi 3 kere geçiyor. Kadri kaç Kadri kaçar? art. 3 art. kere 9 27. Ab sureye de geliyorsun kelimeler bakımından. Bu mübarek sure-i 30 kelime. İnne anzelnâ 30 kelime, bu kelimelerden geliyorsun selamın, selamdır yani selamettir. Melekler selam verir vesaire. Hiye, o gece. Hiye kelimesi kaçıncı kelime? 27. kelime. Böyle güzel işaretler, mübarekler çıkartmışlar. Senin gibi bulmaca çözmemişler. <gülüyor> Hikaye geçmiş hayatın. Para veren yokmuş şey yok, boşuna op, bulmaca çözüyor ya. Kadir Gecesin çözden barak adam hangi gece onu incele yani. Bir şeyine yarasın, ne dinine yarar. Ne dünyana yarar, ne ahiret ne yarar. Boşuna uğraşıyorsun ya. Neyse haram yapacağına bulmaca çöz. Şimdi daha kötüyden düşününce günah yapacağına bulmaca çöz. Hani pis film seyrettiğine maç seyret diyoruz ya. Yoksa maç seyretmek hiçbir e, akıl işi değil ama ne yapacağız? Başka günah yap, yapacağına gibi bir duruma döndük yani. Şimdi bu mübarek rivayetler arasından e, geldik 27. geceyle ilgili faziletler zaten ben size e, diyorum hani bir yaşlı adam geldi de ya Resulallah ben dedi çok yaşlıyım her gece ibadet yapamam bana dedi bir gece söyle yani herkese demiyorsun gizliyorsun bu işi de bana bir gece söyle ben dedi yaşlıyım hastayım dedi misafia, sen yediye devam et dedi yani o da büyük bir haberdir ve müjdedir evliyaullah'tan biri efendim ee, Tabi Allah dostları mesela Kadir Gecesi'nin alameti Neymiş Kadir Gecesi'nin alameti? Sabahında çıkanacaklar var E sen diyorsun ki ya sabahını ne yapayım bana gecesini söyle Gecesini söyleyeyim de sana ne bana ne Ağaçlar Allah'a secdeye kapanıyor Nereden göreceksin? Keşfin açık mı? Evliya Allah'tan biri bir bahçeye girdi Bu son on gecelerde abdest almak için Boston'a girdi Baktı bütün ağaçlar yerde Yere düşmüş ona gösterildi. Anladık Kadir gecesi. Bu tabi sonun gecede olduğuna delalde diyorum. Evet e, 27. gece. Denizin suyu tatlanır meselesi. Evliya Allah'tan e, Abder Oduyallaha'ın e, 27. gece e, abdest almamı ne girdi denize yahut O arada baktı tatlı. Ahmet İbni Hanbel bunu zikrediyor. Bu çok yüksek tabaka işler yani. Böyle Şimdi Evliyalardan bahsetmiyorum. Evet. Tatlı olduğunu gördü. E siz Haliç'i falan içmeyin sakın burada pek. Allah Kadir burayı da tatlandırır ama fark etmez. Evet kardeşim. Şimdi sana Efendi Hazretleri derdi ki ya sen ben de içeceğim bilmem ne. Hareket çekme. Birine gösterirler, herkese işittirirler derdi. Herkese ağaçların secdesi göstermezler. he. Herkese efendim denizin suyunun tatlı olduğunu fark ettirmezler. Ama bunları Mevla göstermiş, göstereceklerini. Evliyaullah'tan biri, 27. gece Kabe'yi tavaf ediyordu. Baktı ki insanların üstünde havada melekler de tavaf ediyor. 27. gece olduğunu anladı mesela. He? Benim annem mesela, çok büyük bir e, yani evliyalığını bilmem tabi, ama salih ha kadın, imanı çok kuvvetli, görü gibi iman eder. Ramazan'da Kabe'deyiz, 27. gece, bazı yere yürüyemiyor demiyor, hasta var. o zamanlar getirdim Kabe'ye. E, saflığı da var e, Kabe'nin üstünde görüyor melekleri böyle yarasa gibi kolları var böyle şeyler bir şeyler kanatlar söylüyor bir şeyler söylüyor görüyor musun Ahmet diyor ne yapmaya çıkmışlar oraya diyor o zannediyor ki hani bazı kere örtüyü örtüyü düzeltiyorlar ya çıkıyorlar bir bunlar ne ama ne şekil bunlar diyor bu şekil bunlar diyor ne yapıyorlar orada Ahmet diyor Cık, Allah Allah ama 27. geceydi yine 27. geceydi dedim anne sen dedim biz bir şey görmüyoruz dedim, ama dedim sen dedim yani bunu söyleme, çünkü sö gören söylememesi lazım, keramettir o, onun kerameti oluyor, kerameti gizlemek lazım. Evliya Allah keramet gösterse gizlemesi lazım yani, isteyerek söylememesi lazım. Onun için sen dedim kimseye söyleme, e, bu 27. gecedir, e, tabii ki Kadir gecesi olması en ümitli gecedir ama gördü orada, kollarını tarif ediyor, şöyle tarif ediyor, yani şeyleri kanatlarını tarif ediyor. Yarasa şeyi gibi böyle şekillen tarif ediyor. Nur diyor böyle nurani zatlar var ki nereden çıkmışlar öyle? O da zaten diyor falan bazı mübarekler çıkmışlar oraya. Saf kadın yani. Zaten niye bana göstermiyorlar? Fesbu atarım diye. Bana niye göstersin Allah? Onun için anama gösteriyor. Adam da zavallı kadın. Kime ne diyecek yani? Oraya nereden çıkmışlar diyor? Bilmiyor ki gökten inmişler yani. Çıkmamışlar. Evet. E şimdi Yine Evliyaullah'tan biri, kötürüm Bu kadar gece dua etmiş, hastalığı geçmemiş 20 indi yedinci gece bir dua etmiş Allah Teala sanki hiç hayatında kötürüm olmamış gibi dimdik ayağa kaldırmış onu Bu da geçmiş ulemadan, bu da 27'ye delalet ediyor Basra'da bir zat, 30 sene dilsiz 27. gece dua etmiş, Allah dilini serbest bırakmış, konuşmaya başladı Bu 27'nin bu gibi alametleri vardır ama yine de bütün bunlar Kadir Gecesi 27'dir diye yemin etmemizi edebilecek kadar bir ilim bize ifade etmiyor. Tabii burada şu da var. Ben bu kadar hadis size söyledim. İlk geceden tut 9. gece vesaire işte saydım size. O 14 ve işte 17, 19 oradan geliyoruz. Bir de tek çiftlerde de 24 var ek ilaveten. Bütün bu gecelerde iltemiş o arayın buyuruyor. Ama Ebu Davud hadisinde ki Kutubi Sitte sahih kaynak Leyletül Kadir Leyletü 77. Kadir gecesi 27. gecedir diye de hadis var. Hem de bu Davud'da. Hem de arayın diye değil. Burada bize çok ümitler vardır. İnşallah bu gecede Rabbim Tebaraka ve Teala fazlı keremiyle bizlere ibadet, taat nasip eder. Şimdi tabii en büyük ibadeti teravih'tir, yatsıdır, teravih'tir. Ee, sular tatlanır. Tabi bu bütün sular hakkında geçerlidir ama e, denizin tuzlu sular hakkında konuşuyor. Tuzlu suları söylüyor. Ondan sonra şeytan ertesi gün güneşle beraber çıkamaz. Güneş şeytanın boynuzları arasında doğduğu sahih hadistir. Yarınki gün çıkamaz. Bundan dolayı da yarınki günü sabahında yani Kadir gecesi ise bu gece e, güneş ne yapmaz? Çok parlak olmaz. Çok mat olur mat. Yani bulut olanı demiyorum. Bulutsuz yerde bile başka zaman parlak olur ölçüsün bugün mat olur ee, efendim Onda, çünkü bazı rivadelerde melekler geri dönüyorlar onların kanatlarından e, dolayı o kadar kanatlı melekler dönüyorlar güneşin ışınları dünyaya çok nüfuz etmez diye de kitaplarda görmüştüm şeytan o gece ortalığa çıkamaz kimsenin aklını bozamaz kimseyi çarpamaz cinler Bu gece yani kadir gecesi cin çarpamaz kadir gecesi büyü yapılsa büyü işlemez efendim başka gecelerde Allah bela da yazar ee, nimet de yazar. Kadir Gecesi sadece nimet yazar. Belaları yazmaz. Çünkü selamun hiye. Selametten geliyor. Yıldızlar taşlanmaz. Yani yıldızlarla şeytanlar taşlanmaz diyelim. Bu şu demektir, yıldız kayması diye bir olay Kadir Gecesi'nde olamaz. Çünkü neden? Şeytan yukarı doğru ulaşamaz. Üzerine yıldız, şeytana düşüyor ya. Bu gece olamaz. Köpek havlamaz diyor. Bu gibi rivayetler ama bazı salakana köpekler var, her dakika havlıyor. E tabi ama ona da alimler diyorlar ki mutlaka birisi ona haram parayla yem yedirmiştir, o şaşırmıştır diyorlar. Yani Allah'ın normal helalından yiyen köpekler dağda bayırda yiyenler avlamaz diyorlar. Ama sizin kapıdakini bilmiyorum. Sizin durumunuza bağlı. Ona göre dikkat edeceksiniz. Şimdi ayet kelimelere devam ederek geliyoruz. Bin aydan hayırlı yok. Tenezzelül meleketu melekler iner de iner. Biz Tenezzebine inerler. Elmalı Hamdi yazır, mübarek. Bu işleri biraz çok anlamış o. Tenez diyor yani tefaül babı. İner de iner. Yani ne demek? Bir grup iniyor, bir grup peşine, bir grup onun peşine. Fevç fevç. Evet. Ve Ruh da iner. En kuvvetli manaya göre Cebrail aleyhisselam bu gece iner. Dünyada bu gece. Efendim Kadir gecesinde yani. E, bazı alimlere göre de ruh, özel bir takım meleklerdir. Diğer melekler de onlarla görüşemez. Ancak Kadir gecesi onları görebilirler. Yani o kadar mukarreb Allah'a yakın melekler. Onlar da gelir. Fiha o gecede niçün min kulli emrin her işi görmek için. Her hayırlı iş işte. Berat gecesi olsaydı, bela, musibet, yıldırım, harp falan hepsi var. Mumbarek gecede her hayırlı işi görmek için, i̇şte dualara amin demek, günahkarlar için istiğfar etmek, affını istemek Allah'tan vesaire. Selamun hiye o gece selamdır ne, niye selamdır? selam selamet ve kurtuluş işte dedim büyüğü büyü işlemez bela gelmez vesaire ama selamdır derken allah Teala kullarına selam verir selam kavlemdir rabbirrahim Rabbim selamına cümlemizi mazhar eylesin Amin. gelen melekler selam verir sana bütün namaz teravih namazında safların arasına girerler selam verirler sonra ayakta namaz kılana sabaha kadar rastlarsalar selam verirler. Efendim. Oturarak zikredene, namaz kılana zikren selam verirler. Kur'an okuyana selam verirler. Dinleyene selam verirler. Günahta olmayanlara, haramda olmayanlara selam verirler. Denizin ortasındaki adada olsa oraya gider melekler. Gemide olsa oraya gider. Denizinde deniz altında olsa gider. Havada uçakta gelenler var. Bu gece uçakta devam ediyor uçaklar. Adam uçakta olsa meleklere daha yakın uçak zaten selam verirler hiçbir yerde kaçak yok selam verirler ancak tabii ki hadis-i şeriflerde beyan ediliyor ki biz yakane ileyletül Kadir kader gecesi olunca murullah azze ve cel aleyhisselam feybdu el meleke meleklerden büyük cemaatle iner mauluva yeşil sancak eline alır fearkuzil li va aladar ka'benin üstüne sancağı takar ka'benin üstüne sancağı koyar bu sene de Ramazan'ı birlikte başlamamız Mekke Medine ile beraber bizi çok sevindirdi. Hiç ihtilaf yok. Bu gece orada da 27. gece kopuyor tabii. Milyonlar. Kaç milyon vardır kahvede şimdi? Allah Allah. Evet. E, 600 kanadını açar. Mina cenâhan lâ enşurû mâ illâ Meleklerin kanatlı olduğu ayetle sabittir. İnkar eden kafir olur. Cebril Aleyhisselam'ın Kanatları olduğu da sabittir ama 600 kanadı hadisle sabittir. Bu 600 kanattan iki kanadı vardır, başka gece açmaz, Sade Kadir gecesi açar. Başka geceye mahsus değil. Onun için biz de öyle elbiseler yapmalıyız ki, Sade Kadir gecesinde giymeliyiz, sonra onu çıkartıp bir daha Kadir gecesine kadar, alimlerimiz diyorlar, onu saklamalıyız ki o elbiseyle günah münah işlenmiş olmasın. <gülüyor> o gece iki kanat iki kanatını açar, tüm kanatlarını açar, o bir kanadını açar, Feyyaz, Hüccabül magrib. Biri doğuyu geçer, Kabe'den doğu geçer. Biri de batıyı geçer. Bütün dünyayı aşar kanatlar. İki kanat. Sonra Cebrail Asem der ki ey melekler, durmayın, durmayın, selam verin. Selamdır bu gece selam. Feyyisel ala qaimi, ve ve Ayakta kılan, oturak kılan, zikreden, namaz kılan herkese selam verirler melekler. Üsufiye onu bir de musafa derler. Elinden tutarlar. Şimdi onun alameti nedir diyor kitaplar. Ürperti gelir. Yani bu muharek gecede bir an gelirse sana o anda da böyle tüylerin diken diken olursa ben epeyse nedir pek anlayamıyorum bir şeyler. Benim biraz hislerim bozuldu herhalde. Evvelce bir başıma gelmişti. Tüylerin diken diken olur. O an melek seninle musafa ettiği andır diyor. O hali yakalamak lazım inşallah. <gülüyor> Sen ne dua diyorsun Allah'tan istiyorsun? Melekler gelirler başına Duana amin derler. Hatta yatlu al fecru imsak olana İmsak da çok erken. 3.40'a gitti mi? He? 3.40 işte. Yani gece çok kısa ama yeter bereketi inşallah. Evet. Fe tale al imsak olduğu zaman Yunadi Cibril, Cebrail Aleyhisselâm nidâ der. mâşr el melâk el Ey melekler yerlerimize yerlerimize yani ne büyük bir hareket ya. Ne büyük bir operasyon diyeceğim şimdi. Tüm melekler indi, bir daha geri gidiyorlar ya. Gökyere indi ya. Hadi hadi hadi hareket. Hareket diyor. Derlek Ey Cibril. Allah Teala Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmetinin, müminlerinin ihtiyaçları hakkında ne muamele etti? Melekler de merak ediyorlar ki biz af olmamızı istiyorlar. Anladım. Onun için af oldular mı acaba? Bu melekler niye bizle bu kadar ilgileniyorlar? hani Mevla'dan izin istediler Sidretül Münteha'nın sakinleri dediler ki ya Rabbi teravih namazında izin verir misin? Bize hep etrafında kılıyoruz. Teravide gidelim Müslümanların saflarına girelim. Hatırlıyorsunuz o hadisi. Hazreti Ali'den rivayet radıyallahu teala yahu dediler biz yani onlara şefaat edelim, dua edelim, amin diyelim diyorlar ki alimler ya bu bizim bu kadar günahkar olduğumuzu biliyorlar şimdi bizde günahsız var mı? Hemen hemen yok. E peki bu melekler niye bizim kadar istiyorlar gelmek? Onlar günahsız. Fahru Razi Hazretleri buyurdu ki Allahu Teala bizim günahlarımızın tafsilatına onları vakıf etmiyor. Sağdaki soldaki yazıcıları vakıf ediyor. Sidretü'l müntehadakiler bizi bir adam zannediyor. Müslümanız ya. Sarık marık da var. Oo biçim. Melek de diyor ki maşallah. Ben de niye adam diyor yani? Ama öyle değil işte. Şimdi onun için diyor ki Peki Böyle bir rivayet var Allahu Teala o meleklere ne yapıyor? Efendim e, Arşın direklerinde kullanan amelleri var Kötü bir amele iş, ışık çaktı mı? Yani o ameli işledi mi? Adam perde atıyor ona melekler görmesin diye İyi amel yaptım perdeyi kaldırıyor melekler beğensin diye Melekler diyorlar Sübhane men azharal cemile ve seteral kabih Onlar da anlıyorlar bir şey yaptı bu adam, perde çekildi buraya biz görmeyelim diye. Ey güzeli açıklayan, çirkini örten Allah seni tesbih ederiz diyorlar. Ya. Bunun bir duası var. 27 makbul duada zannederim. Hangi kitapta? Bu çok büyük bir duadır. Güzeli gösteren, çirkini örten Allah. Bu dua ile yani birçok günah örtülüyor Allah'ın izniyle. Şimdi İsrailoğullarında bir kıtlık oldu. Musa aleyhisselam çıktı yağmur duasına. Yağmur duası yaptıkça güneşin harareti artıyor. Yağmur duası yaptıkça göğün kuruluğu artıyor. Ya Rabbi dedi, herhalde benim itibarım senin nazarında eskidi dedi. Ve ke aninde ve yegiha Allah katında şereflidir Musa Aleyhissalatu vesselam. Ve bi cahi Muhammedin isqinal gayz. Muhammed'in katrına bari yağmur ver dedi. Nasıl sıkışan efendimize sarılıyor? Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Peygamber de olsa ona muhtaçtır. O enbiya'nın hepsinin reisidir sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala buyurdu ki: "Ya Musa, senin itibarın benim yanımda eskimez. Sen benim peygamberimsin. Ya, lakin içinizde bir adam var 40 senedir günah işliyor. 40 senedir bir tövbe etmedi bu adam ya. Onun yüzünden sizi de mahrum ediyorum. Yağmur gelmez." Musa aleyhisselam hutbeye çıktı. Dedi ki: "Ya ey gül Ey dedi, kırk senedir isyan eden kimsen sen dedi be. Sinirlendi Musa'dan. Bulsa kafasını koparır. Musa'dan sinirli peygamberlerden. Eksentü alekente kurucem beyne. Allah'a ant veriyorum. Çık aramızdan git. Hayvanlar susuz kaldı. mahlukat, haşarat, böcekler bile susuz kaldı. Bu kadar insanın günahına ve niye giriyorsun dedi. Çık aramızdan dedi. Yağmur gelmiyor senden sebep dedi. Kırk senedir isyan ediyorsun. Şimdi adam kendini biliyor. Öbürleri hep evliya Allah'tan falan. Hep sahabe-i kiram, Musa Aleyhisselam'ın da sahabesi var da. Hepsi mübarek. E bir tane eşkankar var. Yağmur gelmiyor. Şimdi böyle bir hesap yaptı Ozat zat. Dedi ki, şimdi ben çıkarsam kabak gibi ortaya da herkes tüh yu falan onlar bizim gibi yapmaz belki ama bizde saldırırlar adama. Sular kesik kaç gündür. O, o, ne yapacaklar adama senin yüzünden mi şey? Parçasını koymazlar ya. Şimdi dedi ben kalkarsam dedi İsrailoğulları benim durumumu anlayacak. Ne yapacak? Kafasını böyle cübbenin içine çekti böyle. Biraz örttü şöyle. Ya ilahi dedi. Ey kurban olduğum ilahım. Tüptüyleyke dedi. Yetti dedi. Ben tevbe ettim. Beni rezil etme ya Rabbi. Der demez bardaktan boşalır gibi kovalardan yağmur başladı. Musa Selam şimdi dedi ki Allah Allah çıkan var mı? Yok. Dedi, ''Ya Rabbi, bir sekayten el-gayis'' ''Bu yağmur kimin hürmetine geldi?'' O da işe, dedim ya hep, araştırır böyle. ''Bu yağmur kimin hürmetine geldi?'' ''Mevla-ı o günahkarın hürmetine geldi. Allah Allah, ''Ya Rabbi, erini iyi ya!'' ebi göster bana da mübareği tebrik edeyim.'' <gülüyor> yani, tevbesinin hürmetine, ha Mevla tevbeden çok sever. ''Dedi, ''Ya Muşane, mafezah tuhale masiyeti, Fakir eftahü ve gattab.'' ''Ya ben onu kırk sene günahkarken rezil etmedim.'' Şimdi tevbe etmişken mi ortaya çıkarayım da rezil edeyim de? Onun için meleklerden gizliyor, kurban olduğum zaten bizim yaptıklarımızı millete gösterse millet selam vermez ki suratımıza tükürür. Onun için Rabbimiz Settar, Raffar, Tevvab ne kadar ismi şerifi var değil mi? Boşuna mı o ismi şerifler kime kullanacak? Senin benim gibi günahkarlara kullanacak. Eee peygambere ne ihtiyaç var Settar ismine? Ne günah var? Ama bizde var. Her yol var. Ama Rabbimiz var. Rahim Şimdi melekler iner ve ruhu Cibril Cibril'de iner. E yalnız Hz. Cibril cevap verir. Nazarallahu'l-i ile bu gece Allah Teala bütün ümmete tecelli etti. Fe'afanüm hepsini affetti. Ve gafanüm hepsini bağışladı mağfiret etti. İlla arba. Dört kişi kaldı. İşte Allah bizi bunlardan eyleme ya Rabbelan. Ya Allah dedik diyor sahabe. Kim onlar? Buyurdu ki müdminu'l hamr, içki içmeye devam eden. Ama bu gece tevbesem mağfirete girer. Bir daha içmeyeceğine bu gece söz verecek. Ve kuvalide ana babasına isyan eden. Bu gece tevbesi Allah kabul eder. Ama bu gece geçti. Tevbesinin kapısı kapanmıyor ama bu geceden mahrum oldu. Onun devreci yoksa yarın da tevbe kabul. Ama bu gecenin mahrumiyeti kötü bir şey. Bin ayı kaybetti Ve kâdû râhîm akraba ile ilişkileri kesen Akraba ile ilişkilerini Sıla-i yapmaz, ziyaret etmez, aramaz, sormaz, halatır Akraba, özellikle akraba derken yakın akraba Uzak da var ama en mühim yakın Teyzedir, haladır vesairedir Dayıdır Ve müşahhin Dördüncüsü Müslümanlara kin tutan Müslümanlara kin tutan yani üç günden fazla küs duran Hemen barışmaya karar ver Hemen barışmaya karar ver. Yani en azından selam ver, selam al kardeşim. Selamsızda mı oturuyorsun? Ama bu kin tutanın en büyüğü kimdir? Şia mezebidir. Şia mezebi bu gece af olur mu? Asla. Çünkü onlar kime kin tutuyor? Ebu Bekir'e kin tutuyor. Hazreti Ömer'den nefret ediyor. Hazreti Aşe iftira ediyor. Sahabeye kin tutan, başkasına kin tutana benzemez. 13'ündür üçündür ki Şia... Burada baş dahil olduğunu alimlerimiz beyan etmişler. Sahabeye kin tutmak başkasına benzemez. Evet. Şimdi buna göre yani siz zannediyorsunuz ki bu işler boşdur ama Mevla herkesin içki içtiğini de biliyor. Ana babasına kim isyan eden de biliyor. Allah'ım Teala'nın hiç hesabından bir şey gizli değildir. Toptan affediyor zaten. Ben de aradan kaynarım diye bir şey yoktur. Mutlaka kendin Allah'la aranda bak o adam gibi teke tek etek, gizli de olsa tevbe et kimseye günahını teşhir etme benim şu günahım var af olur mu ne anlatıyorsun bana ya anlatma af olursun günahını af, anlatmak iyi bir şey değil gizle bari kullardan utan Allah'tan korkmuyorsan ama Allah'tan da kork Kamil Ahmar Hazretleri rivat ediyor ki sidretül münteha tam cennetin hizasında yedinci kaç semanın sınırındadır efendim dalları o Sidre ağaç biliyorsunuz. Arabistan kirazı. Resminde koydum dergide. Dalları Allah'ın kürsüsü var ya Vesîa kürsiyü semâvât. Gökleri kaplamış kürsü. Dalları kürsünün altındadır. Sidretül Müntahâ'nın. Orada ne kadar melek var? Allah'tan başka sayısını kimse bilmez. Allah Teala'ya ibadet ederler. Cebrail'in sen makamı neresiymiş? Fî Vesat'ta. Sidretül Müntahâ'nın tam ortasıdır. Oradaki melekleri Allah Sidretül Müntahâ'daki melekler özel o meleklere Allah, Müslümanlara karşı acıma vermiş. İşleri güçleri bizim için af demek. Sidretül Müntiha'nın melekleri e, her melek öyle değil, Zebani mesela. Zebani senin için istiğfar eder mi? Bir çakar ondan sonra cehennem dibine yuvarlar. Zebani cehennem meleği niye istiğfar etsin? Oraya kadar gelmeyeceksin. Zebani'ye geldikten sonra kurtuluşun yok. Ondan sonra Cibri Aleyhisselam'la beraber Kadir gecesi inerler. Yeryüzünde melek olmayan bir karış kalmaz. Almanya'da ya da iner. Müslüman yok mu? Rusya'ya da iner. Müslüman yok mu? Yeryüzünde secde eden veya ayakta ibadet eden inanan erkeklerle mümine kadınlara dua eden bir meleğin bulunmadığı bir parça kalmaz. Yani karış demiyorum ama kıta olarak yani yeryüzünde bölge olarak hiçbir bölge kalmaz. Hazreti Cibril bir Müslüman bırakmadan hepsiyle musafaha eder. Vay bu gece vay Cebrail Aleyhisselam. İnşallah bu gecedir Allah'ım. Bu kadar insan üstü zannettiği, sen üstü zannına göre muamele edersin. Ya Rabbelalem. <gülüyor> Cibril mutlaka müsafa eder. Bunun alameti tüylerinde ürperme olur. Hah, bir güzellik geldi. Çok kitap okuyacaksın arkadaş. Bunu da bu sefer gördüm işte. Evrakka kalbu ve demak ayna. Tüyleri diken diken olmasa da kalbine yumuşama gelip gözüne yaş gelirse diyor böyle hafif yaşlanma. O da diyor, musafaha ettiğini alamettir. Kalbimize yumuşama geliyor daha biraz. Kaya mıyız ya? Kadir gecesi diyorsun daha mübarek adam. İnşallah gelecek kalbine de bir şey. Evet. Böylece başlarlar, işte akşam ezanında başladılar. İnişler başladı. Belki de inişler bitmiştir. Müminlere dua ederler, istiğfar ederler. Afet ya Rabbi, Ramazan oruç tutanlara affet ya Rabbi derler. Rızan için tutanlara affet derler. Ondan sonra... Geri dönüşlerinde efendim tek tek adam adam, kadın kadın herkesin durumunu sorarlar. Müslümanlardan bir kişi bırakmazlar. Falan adam ne yaptı? Şimdi geri dönerler, orada da melekler var. Melekler derler ki onlara: Siz dünyaya indiniz, geri geldiniz. Evet, falan oğlu falan, Yusuf oğlu Ahmet, Cübbele Nasıl buldunuz derler. İsmen ve babasının ismiyle sorarlar hepimizi. Bak Ha, ha, şey burada, Kâbül-i kitapta Onlar derler ki Biz bu sene ona selam vermedik Ve bu sene ondan Musaffa etmedik derler Ona dua da etmedik derler Niye derler? Geçen sene müteabbididi Yani güzel ibadet yapıyordu Bu sene müptedi oldu Yani demiyorlar ki ibadeti bıraktı Ne diyorlar? Ehli sünnetten çıktı Diyorlar Müptedi ne demek? Bidat ehli Ehli sünnetten çıktığı için dua etmedik diyorlar Ehli sünnetten başka çare yok Bırakın şu ilahiyatçı Birçok hocanın yanlış fetva alan, Hep çıkacak size sünnetten Mustafa Karataş'ı dinleyen İsa aleyhisselam inmeyecek inanırsa eli sünnetten çıkar Mehmet okuyan dinleyen kabir azabı yoktur dese eli sünnetten çıkar Bayraktar bayraklı dinleyenler çıkar Neden onların laflarında eli sünnet dışı inançlar var Onlara inanırsa çıkar E ben dinliyorum ben inanmıyorum O başka ama sen nereden ayıracaksın neresi doğru, neresi yanlış ki? Ne ilmin var? Bu tehlikeyi nasıl göze alıyorsun ya? Meleklerin duasından çıkıyorsun ya, bidat ehli olursan. Sen ehli sünneti niye bırakıyorsun? Burada hiç tehlikesiz, risksiz, sabah sağlam kanal var. Doğruları anlatıyoruz. Ne geziniyorsun, dolanıyorsun, aranıyorsun ya? Ama başka da yok mu? Var, dolu ehli sünnet var. Tam ehli sünnet. Sen dinle ben, ne yapayım sana? Sonra derler, falan adam, falan oğlu falan. Bu da geçen sene bidat ehliydi, bu sene ehli sünnete dönmüş derler. Mütehabbit olmuş, tam ibadeti doğru yapıyor. Birincinin duasını kestik derler, buna da dua ettik derler. Felancayı Kur'an okurken gittik, rastladık. Felanca rükutaydı biz yanına vardığımızda. Felan oğlu felan secde yapıyordu. Felan Allah korkusundan ağlıyordu. Biz onlara dua ettik, şefaat ettik derler. Ve bizim hepimizin hakkında çetere tutulmuştur ve bu sabaha kadar tutulacaktır bir tanemiz kaybolmayacağız Allah'ın listesinde mevcut bulunacağız. Meleklerin Ya Rabbi bizi istiğfarından mahrum eyleme Ya Selamından mahrum eyleme Ya Rabbi. Amin. Musafasından mahrum eyleme Ya Allah'ım Allah'ın kurban olduğum Ya Rabbi. Sen fazla keremine, kadınımız, erkeğimiz, çolumuz, çocuğumuz salihin salihata ilhavg ile Ya Rabbi. Amin Allah'ım. Amin Allah'ım. Sonra bütün kat semada teftiş. Birinci kat semada duranlar, ya biz inemedik. Biz vazifeliydik. Ee, siz geldiniz. Kim ne yapıyor? Tek tek onlara rapor verirler. İkinci kat böyle, 3. kat, 7. katta bizim listemiz var. Tabii oruçlarımız da kapılarda yazılı ya, Kimin orucu reddi oluyor, kimin orucu kabul oluyor. Nereye gelirler? Sidretül Müntaha'ya geri gelirler. Sidretül Müntaha nedir? Bütün mahlukatın ilimlerinin, fikirlerinin son bulduğu bir ağaçtır. Biliyorsunuz yaprakları fil kulakları gibi miraç dersinde anlatıyorum ama fil kulağının şeklinde yoksa büyüklüğü 70 bin kişiye gölge yapabiliyor tek yaprak Sidretül müntah Kur'an-ı Kerim'de geçer, inkar eden kafir olur Sidre ağaçtır e, Arabistan kirazı ama o onun modelinin misali yani öyle ağaç, öyle büyük ağaç Sidre-i müntah der ki Ey benim sakinlerim, Allah'ımın melekleri insanların durumunu bana bir söyleyin bakayım Çünkü benim sizde hakkım var ben sizin makamınızım, mekanınızım der. Feinneli aleyküm hakka. Ben Allah'ın sevdiğini seveceğim, sevmediğine lanet edeceğim der. Tanımak istiyorum kulların durumunu. Felan oğlu falan, ne mal, ne malzeme. Felan oğlu falan, ne mübarek. Seveceğim ya Allah, kimi seviyor bileceğim. İşte böyle diyor Hazreti Kehap diyor ki, adamın, bak, yaudnun ile racül adamı sayarla vel kadını bi esma'im, adamın kendi adıyla ve esma abahim babalarının adıyla falan oğlu falan kızı falan böyle. Dosya böyle verilir. Bu gecenin sabahında, yarınki günde bu haber nereye ulaşır? Sidretül Münteha'nın yanında ne var? He? عندها cennetül المأوى. Meva cenneti Sidre'nin yanında Necim Suresi ayette. Cennet'te bu haberi duyar mı? Duyunca ne der? Allah muaccilhum iley. Ya Rabbi bu sevdiklerinin dosyası isimlerinin listesi meleklerin vasıtasıyla bana kadar ulaştı ne olur onların bana gelişini çabuk eyle Ya Rabbi de amin. amin ama ne amin dediniz şimdi cennete gitmek için ne haline, haline lazım ölmek lazım tabi cennete gideceksek ölelim ya. Amin gitmeyeceksek yaşayalım da düzeltelim bu işi Ya Rabbi amin. amin ona daha fazla amin dediniz biraz cennet şeyiniz garanti olmadığı anlaşılıyor Vel meleke tu vel amin amin cennet dua der birkaç gün kaldı Ramazan'dan ne olur şahadeti çoğaltın istiğfarı çoğaltın cenneti çok isteyin cehennemden çok sığının buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da bunları çok yapın cennet duyuyor sizi ve dua diyor sidre imta ve bütün melekler şimdi bak duaden kim cennet kime ediyor ama kimin adını rükuda bulduk secdede bulduk ehli sünnet bulduk Böyle liste gidenlere dua diyor. Öyle olalım ki öyle gitsin liste. Meleklerle Sidre-i Müntehanı'da bulunan bütün hali yani Allah'ın yüksek melekleri, cemaati hepsi amin, amin derler. Cennet dua diyor günahsız ağız. Sidretül i sakinleri, melekler amin diyor günahsız ağız. Asla reddolmayacak. İnşallah selamun hiye o gece selamdır, o selamettir. Hatta mepla'ın fecir tan yeri ağır kadar. Yani imsak olana kadar selamet devam ediyor yarınki günü de boş geçirmeyin zikirlerle, ibadetlerle ihya edelim biz yine burada olacağız inşallah sohbetimiz var, zikir yapıyoruz arada iftardan önce, gün günde çok önemli olmakla beraber şimdi bu geceye tabi namaz soruyorsunuz, dua soruyorsunuz duası çok kısadır Allahümünneke afuun tuhibbul affe faafu anni Ya Rabbi çok affedicisin affı seversen, beni affeyle Ya Rabbi çok affedicisin Afu seversin biz affeyle Amin. Beraber Arapça. Allahım Allahumme. İnneke. İnneke. Afuvun. Afuvun. Tuhibbul afve. Tuhibbul afve. Gaffuranna. Gaffuranna. Allahumme. Allahumme. İnneke. İnneke. Tuhibbul afve. Tuhibbul afve. Gaffuranna. İnneke. Tuhibbul afve Tuhibbul afve anna Amin <gülüyor> Allahu amin Bir de Ayşe anamız bunu sordu Resulullah'a buyurdu Kadir ne dua diyeyim? afiste Bir de sordu afiyet Dedi ki Kadir Gezide'ne rastlasam afiyetten başka bir şey istemem Bu gece çok dualar bekleyenler var artık ederiz birbirine güzel ama Burada cemaat teravih var uzatacak halde değilim Ama çok kısa bir dua edecek olsak Amin Sübhane Rabbil <gülüyor> aleyhile alem ve elhamdülillah Rabbil alemin o Salatu vesselam <gülüyor> ala seyyidil mursali muhammedin ve al ala alihi sahibi ecma'in <gülüyor> <gülüyor> Allahümme inna neselüke el cenne Ameen. ve na'udübike minen nâr Ameen. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenne na'udübike msakhatuke vel nâr Ameen. Allahümme inna neselüke el cennete ve ma qarrab eyleyha min kavlim amel na'udübike minen nârı ve ma qarrab eyleyha min kavlim amel Allahümme inna min khayri ma seyleke min nebiyüke muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Ana a'udhu bika min sharri ma sa'adaka min nabiyika Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fa ant almusta'an wa alaik albilaagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil amin Allah inna nas'aluka min alkhayri allahumma wa lana ya Rabbi son nefesimizde mutlaka iman nasip eyle Allah'ım bu gecede en çok istenilecek şey Af nasip eyle, Afiyet nasip eyle Dinimize bela vurdurma Ya Rabbi. Dünyamıza bela vurdurma Ya Rabbi. Sevdiklerimize bela vurdurma Ya Rabbi Çoluk çocuğumuza bela vurdurma Ya Rabbi İnancımıza, kalbimize bela vurdurma Ya Rabbi Ya Rabbi Kulağımıza gözümüze uzuvlarımıza bedenimize Cesedimize afiyetler ihsan eyle Malımıza mülkümüze Olanımıza, bitenimize afiyetler ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi sen fazu ya Rabbi alemin ve ya gayren nasirin. Dinimiz, dünyamız, ehlimiz, iyalimiz, malımız, evladımız, cemaatlerimiz, sevdiklerimiz, ehli sünnet, müslüman kardeşlerimize afiyetler ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi ayağımızın altından yerin çekilip batırılmamızdan muhafaza ile. Ya Rabbi göçük altında kalmaktan muhafaza ile. Önümüzden, ardımızdan, sağımızdan, solumuzdan. Yukarımızdan gelecek bütün afetler ve musibetlerden afiyetler ihsan eyle. Allah'ım günah işlemeden gün geçirmek, saat geçirmek ihsan eyle. Allah'ım günahlardan afiyet nasip eyle. Hastalıklardan şifa, afiyet ihsan eyle. Belalardan halas, afiyet, ihsan eyle. Amin. Maddi manevine sıkıntılarımız varsa şu saatte hallü asan eyle. Cemil müşkilatımızı hallü asan eyle. Amin. Sıkıntılarımızı ferahat tebdil eyle. Amin. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Amin. Bize ne dua ısmarlayan, ne dua istemiş olanlar varsa, hepsinin ne hayırlı muradı varsa şu saatte ihsan eyle. Allah'ın bizi duası müsteceb sahibi vefa dostlarına ilhak eyle. Allah'ın meleklerle bu gece mutlaka musafağa nasip eyle. Amin. Ya Rab istiğfarlarına nail eyle. Amin ibadetlerimizi fazlakemle kabul eyle. Hayır. Bayram gecesine, bayram sabahına dostların gibi ilhaka ile. Bayramı kabul olan, Ramazan'ı kabul olan, bayramında tebrik edilecek kullarına ilhaka ile. Allah'ım Suriye'ye yardım eyle, Mısır'a yardım eyle, Myanmar'a yardım eyle, Hayır. Doğu Türkistan'a yardım eyle, Filistin'e yardım eyle, Gazze'ye yardım eyle, Yemen'e yardım eyle, Somali'ye yardım eyle, Keşmir'e yardım eyle. Hayır. Bengaldeş'e yardım eyle. Amin. Hapishanedeki idamlıkları halasayla ya yarab. Bengaldeş'te de idam bekleyen alimler var. Ya Rabbi ile. Mısır'dakileri de halasayla. Amin. Ya Rabbi Filistin ya Rabbi hapishanelerinde İsrail'in ne kadar esir varsa kurtar ile. Allah'ım o kadar melekler indireceksin onlara da selametler takdir Amin. eyle. Bak dualar boşuna değil birkaç tane kurtulmuş haberlerde vardı Filistin'den. Ev kurtulanlar oldu. Ya Rabbi tamam eyle bu işi. Amin. İyilik yaptın. iyiliği tamamını seversin. Kurban olduğun bizden iyiliği tamamlamamızı istersin. Sen de bu iyiliğini tamamla. Bunların hepsini helas eyle. Amin. Siyonistleri kahreyle ya Rabbi. Amin. Uşaklarını kahreyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen vatanımızı İslam vatanıdan iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Allah'ım etrafımızdaki ateşleri söndür ya Bu fitneleri durdur ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hayırlı bir hükümet nasip eyle. Amin. Hayırlı bir hükümet nasip eyle. Amin. Ehli sünnet insanları başımızda idareci olarak nasip eyle. Amin. Allah'ım ehli sünnetten uzak olanları bize nasip eyleme ya Rabbi. Amin. Sen fazl-ı kereminle ehli sünneti aziz eyle. Amin. Ehli bidat-ı ile ile. Benim reddiye yaptığım ne kadar adam varsa şerrlerinden beni muhafaza eyle. Amin. Ne kadar grup varsa şerlerinden beni muhafaza eyle. Amin. Sözlerimizin tesirini ehli sünnet müslümanların çocuk çocuklarının kalplerinde halka ile. Allah'ım insanların gönüllerini, kulaklarını, kalplerini sohbetlerimize tevcih eyle. Amin. Ehli sünnet dışı insanları dinletme bu millete ya Rabbi. Sen onlara fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Şia yalakalarını, ya Rabbi Mutezile yalakalarını ya Rabbi bu kadar yanlış fetvalarla insanların itikadını bozanların gücünü, kuvvetini iptal eyle. Amin. İmha eyle. Amin. Ehli sünnet kardeşlerimize, ehli sünnet cemaatlere sen bu imkanları nasip eyle. Ya Rabbi. Ve ya nâsirin, ve ya Çoluk çocuklarımızı salihine elhaga ile Hepsini namaz eli Kur'an eli zikir ehle ile Allah'ım akıllarını başına devşirmelerini nasip eyle. Amin. Ahir zamanın fitnelerinden eşrat saatten onları da bizi de muhafaza eyle. Allah'ım Son duamız ne olsun? Ya Rabbi, ömürlerimizin en hayırlısını son kısmı eyle. Amin. Amellerimizin en hayırlısını son amelimiz eyle. Amin. Günlerimizin en hayırlısını sana kavuşacağımız gün eyle. Allah'ım her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Amin. Dünyanın rüşvaylığından, ahiretin azabından emin eyle. Amin. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatlerine nail eyle. Havz-ı kevserinden içmek nasip eyle. Sırat-ı şefaatiyle geçmek nasip eyle. Amin. Ona çok salevati şerife okumak nasip eyle. Amin. Dualarımızın kabulü, hayırlı muratlarımızın husulü için. Buyurun. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدة أولين والآخرين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو el hayy el kayyum ve tu böyle Allahümme inna neseluke el cennet ve na'uzu bike minen nar amin amin mühürsüz aminsiz mühürsüz kalır amin güzel amin Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun وَسَلَامُونَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ve اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem ehli beytinin ashab-ı kiramın tabi'in tabi'in tabi'in Ey meme müjdeyi din müfessirîn, müheddisîn, fuqahâ, kurrâtullâh, huffâz ve kebbe-i hamaleyi Kur'an-ı Ervahîn ve geçmişlerimizden müminîn-i münâtın ervahine, Şeyhül İslam İsmail Efendi ve şerh-i İslamların, şeyhlerimizin Ali Adir Efendi babamızın, khaasaten İsmet Efendi babamızın Şahnak İsmet Hazretlerimizin, Memrabbani Hazretlerimizin ve bu cemaatin geçmişlerinden müminîn-i münâtın ervahine bizi doğuran erkek kadın Adem ile Havva atalarımıza ulaşan secerede ve Silcilede, imanla ölmüş olanların tümünün ruhuna binlerce nurlar dahil olmak niyetiyle. El Fatiha Ben teravih aşağıda kıldıracağım sonra buraya döneceğim. de burada imam var. Teravih burada kılarsınız inşallah. Teravihden sonra ben yine buradayım. Biraz abdest falan tazelerim.